İyi akşamlar. Ülke TV'ye, Türkiye Atlasına hoş geldiniz. Ee, bu akşam, bundan önceki akşamlarda olduğu gibi yine çok kıymetli bir konuğumuz, bir hocamız bizimle birlikte. Hem uzun yıllar yaptığı ilmi çalışmalar, yetiştirdiği talebeler ve e, dostluk ettiği, öğrencilik ettiği çok önemli şahsiyetlerle birlikte geçen e, uzun bir ilmi hayatın e, paylaşları için hocamız bizimle birlikte Emin Işık hocamız ee, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı ee, akşamlar. Bizi kırmadınız bu yoğunluğunuz arasında. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkürler. Hocam sohbetimize başlamadan önce e, bu akşam malum 11 şehidimiz var Afrin Operasyonu'nda. Allah rahmet eylesin. Ee, Allah gani gani rahmet Bekarları eylesin. Mekanları sabır versin. Çok ee, tabi acı zor günlerden geçiyoruz. Çocukluğumuzdan beri hep zor günleri yaşadık zaten. Türkiye' daha şeye düze çıkmış değil ya. Yani. Hep kurtarılacak bir Türkiye var ortada. Sizin evet. çocukluğunuzdan bugüne kadar... Bizim çocukluğumuzda da hocalarımız işte Türkiye'nin kurtarılması lazım falan. Yani kurtarmaktan maksat tabii yani esaret falan değil yani işte. Şöyle yani nasıl diyeyim? Kendi başını kaşıyacak hale gelmesidir bir ülkenin. Kendi işini kendisi görmesi. Gerek mali bakımdan, gerek işte ekonomik yahut askeri bakımdan başka bir kimseye muhtaç olmamasıdır. Çünkü dökme suyla değirmen dönmez de arkadaş. Öyle bir şey olmaz. Evet. Böyle. Ee, tamam bir sözü Allah var hocam. Allah rahmet eylesin. Tabii içimiz yanıyor. Hiç şehit vermeden Keşke. bu işi halledelim istiyoruz ama işte zafer biraz da hasar ister diyor. Ama planlamaya göre çok çok başarılı bir programdır yani uygulamada. Çünkü taarruz eden yani, tarafı Taarruz olarak... eden tarafın en az iki kat zayiat vermesi lazım. Öyle öğrettiler bize savaşta. Yani zayiatı, taarruz eden tarafı zayiatı pusuya kurmuş, mevkiz, mevzileşmiş bir birliğe karşı yapılan savaşta. Bu taraf iki kat, o taraf onun yarısı kadar zayiat verebilir falan diye söylemişlerdi ama. Allah'a binlerce şükür en az zayiatla, Program başarıyla gidiyor bakalım inşallah. Allah, daha kimsenin canının yanması, burnunun kanamasını istemiyoruz tabii. Amin. Zor Hocam, bir iş. E, Tampınların bir sözü vardır. Evet. Türkiye der e, evlatlarına kendisinden başka hiçbir şeyle meşgul olma fırsatı vermez der ki siz, siz de hayatınız boyunca e, Türkiye her zaman zor günler geçirdi, geçirmiştir evet. derken e, bunu yani, söylüyorsunuz. Aşağı aslında. yukarı. E, Tanzimattan beri yokuş çıkıyoruz. Hiç düze çıkmadık daha. Hocam bu e, özellikle sizin tahsil hayatınıza başladığınız yıllardan sohbeti açmak istiyorum hocam. O yıllardan. Çünkü e, modern insan malum günlük yaşıyor ve bugünü sadece bugünkü zamanı idrak ediyor. Fakat e, Türkiye'nin bir geçmişi var, geçirdiği dönemler var. Ee, oradan başlayarak hocam çok önemli isimlerle biraz önce programın başında da söylediğim gibi çok önemli isimlerle e, tanıştıklarınız, e, yol, yol arkadaşlıklarınız e, var. Bir kısmıyla dost olmuşsunuz, bir kısmıyla e, öğrenci talebe ilişkiniz olmuş, Nurettin Topçu gibi, Fethi Gemuhluoğlu gibi e, çok önemli isimler. Bizim kitaplardan okuyup hayran olduğumuz insanlarla siz yol arkadaşlığı yapmışsınız. Oralara geleceğim hocam. Fakat başlangıç olarak hocam, siz tahsil hayatınıza başladığınız yıllarda, Türkiye'nin manevi atmosferi nasıldı? Vallahi hep Allah'tan ben, camide, sohbetlerde, büyüklerimizden hep şunu işittik. Allah millete, devlete zeval vermesin diye. Hala bu duayı yapıyoruz. Yani babam bu duayı yapardı, hocalarımız bu duayı. Allah millete, devlete zeval vermesin diye. Allah millet davlete zeval vermesin. Dedemin okuduğu duayı ben okuyorum şimdi. Allah zeval vermesin diyoruz. Çünkü dört tane büyük savaştan çıkmışım. 10, 10 milyon, 11 milyon kadar yaşlı, kadın ve çocuk var. İşte 15 milyon olduğumuz zaman ki cumhuriyetten 10 sene sonradır. 15 milyon da değil o zaman, 14,5 milyon civarındadır yani. Ama işte 10 yılda 15 milyon genç yarattık diye marşlar besteledik, sevinç duyduk 15 milyon olduk diye. Atatürk'ün hedefi 50 milyonluk bir Türkiye'ydi. Çünkü ancak burada öyle bir nüfusla yaşarsın. Nüfus milletin kendisi ve en büyük güçtür. Eğitilmiş nüfus daha büyük bir güçtür. Japonya'nın bütün ekili biçili topraklarının bizim Trakya kadar olduğunu söylüyorlar. Evet, coğrafyası Rokhani. hiç müsait değildir. Ha. Ama 200 milyon Japon'u nasıl besliyor bu, bu toprak? Beslemiyor. Birçok gıda maddesini denizden, balıklardan, başka yerlerden tedarik ediyor. Ama çalışan, yetişmiş, eğitilmiş bir insan gücü var. Bizim arkadaşlardan birisi bir Japona demiş ki, ya o demiş... Bizim olacağız. şey işte bizim Mehmet Maksudoglu, Eskişehir'de, o da emekli profesör şimdi işitiyorsa selamımız olsun ona. İngiliz, İngiltere'de beraber doktora yapıyor. Aynı pansiyonda kalıyoruz. O Japon'da gelmiş, orada şey ediyor işte, master yapıyor yahut doktora yapıyor. Demiş ki, ya sen demiş, mühendis. Yüksek matematik okudun. Akıllı, zeki bir adamsın. Hattaka demiş. Siz demiş bu sizin kralınızın güneşin çocuğu olduğuna inanıyor musunuz?" demiş. Yani bu Japon, öyle söyler Japonlar yani tabii. imparatorluk ailesi güneşin oğlu da. Adam şöyle demiş ki ona, "Ben buna inanmazsam Japon olamam." demiş. Millet efsanesini yaşatıyor. Efsanesine. Efsanesini din gibi, iman gibi kabul ettirmiş. Eğitimde. Ben bunu, ben buna inanmazsam Japon olamam diyor. Oysa bizim Ama, imani hakikatlerimiz var. Yani bir efsaneye ha, de biz, de ihtiyacımız yok. Biz kendi dinimizi masallaştırıyoruz. Hakikat Kur'an'a da hak dini. Ona düşman yetiştiriyoruz. Dünyada... Aydın geçinen, hatta bütün aydınlar için söylemiyorum. Bu bizim frenk hayranı aydınlarımız kadar kendi kültürüne yabancı, kendi dinine düşman başka bir milletin aydını yoktur. Türkiye'nin aydın problemi var arkadaş. Bu dediğim aydın problemi. Çünkü biz tanzimattan beri hep frenk hayranı insan yetiştirmeye alıştık. Avrupalılar şu kadar iyi, Avrupalılar bu kadar düzenli, Avrupalılar bu kadar mantıklı, Avrupalılar bu kadar ileri, medeni falan. Medeniyetini görüyoruz işte şimdi. Ne kadar sahtekar olduklarını, ne kadar yalancı olduklarını, insanlıktan, insani değerlerden. Geçen bir Kürt karısı konuşuyor şeyde, o bizim Fırat Kalkanı dediğimiz yerde. Bir Arap, bir Türkmen, bir Kürt. Üç kadın komşu ya aynı evde, aynı mahallede oturuyorlar. O dedi ki biz dedi Müslümanız dedi, e, Arap ama dedi yani terörle falan dedi başımız dertte dedi. Öteki de o Kürt karısı dedi ki ya bırakın dedi şu Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü. Evvela insanız dedi, hepimiz insanız dedi. Şimdi hepimiz insansak bu Avrupalı bu insan katliamına niye ses çıkarmıyor kardeş? Ortada işte meydan. Hani medeniydi bunlar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Diyor. Sen istiklal marşını almış koymuşsun onu. Akif'in şeyini. Demek ki Akif bunu 100 sene önceden tespit etmiş. Bunların medeniyetle falan da alakası yok. Menfaatla alakası var. Paraya taparlar, menfaata taparlar. O, o kendi menfaatı yürüsün. isterse bütün dünya yıkılsın. Bütün mesele odur şimdi. Hocam peki... E evet. Şimdi bunlar tabii Türkiye gelişiyor, değişiyor. Ee, sizin ilk öğrencilik yıllarınızda bunları yüksek sesle konuşmak, düşünmek ya da bu konularda daha bağımsız… Düşünmek vardı ama yüksek sesle konuşmak yasaktı. Evet. O devir şöyleydi. Bak şimdi tabii tek parti devri. Dinden bahsedersen irticacı olursun. Siz bir de dini eğitim alıyorsunuz. Dine eğitim. Bu... Ben babamdan Kur'an-ı Kerim'i yasak öğrendim, kaçak öğrendim. Babam bana Kur'an öğretiyor. Benimle beraber birkaç arkadaşım, köyde tabii. Daha bir tanesi sağ Muhtar'ın oğlu Emin. Dinley, dinliyorsa bilmiyorum, ona da selam olsun. Hocaefendi dediler, bu çocuklar öğleye kadar mektepte okuyorlar. Kışın ya yağmurda, çamurda oyun oynuyorlar. Ya biz ölürsek, bize Fatiha okuyacak kimse yok. 1945 senesinden bahsediyor. Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Biraz dine karşı dönüş başlamış her millette. Türkiye'de de işte Demokrat Parti ezanı eskisi gibi yapacağız. Yine Kur'an kurslarını açacağız. Hacca izin vereceğiz gibi böyle dini propaganda yapıyor ama ortada hiçbir şey yok. Sadece laf dönüyor Dünel yani. Evet. Öyle. Bunları bugünden tahvil etmek çok zor hocam. Efendim? Bizlerin bunları anlayabilmesi kolay anlayabilmesi değil yani. Anlayabilmesi zor tabii. Siz <gülüyor> şimdi... Babam dedi ki, baba dedim niye okutmuyorsun falan. Çünkü komşu köyün imamının caminin dışındaki son cemaat yerindeki pencerede bir amme cüzü bulundu. Bulandan müfettiş, ilk öğretim müfettişi geliyor köye bakıyor orada bir amme cüzü var eski harfle. Bu köyün imamı yasak harflerle Kur'an öğretiyor diye. Alıyor, suçun unsuru oraya şeyi veriyor amme cüzünü. Ama köyden bir şey yok. Kazandı köyü, imamı da Mesul-ül Silay. Muhtar, köy heyeti, bizzat oradaki eğitmen, hayır diyor bizim hocamız Kur'an falan öğretmiyor. Bu hoca sadece namaz kıldırır, ezanını okur. Oraya o caminin, o şeyler herhalde bu cüz, amme cüzü, ayak altında kalmasın, çiğnenmesin diye birisi bulmuş, getirmiş, oraya koymuş. İmamın da haber yok, kimsenin ne haber yok. Kim kim koydu oraya onu da bilmiyoruz. Onu aldılar, mahkemeye verdi müfettiş. Şahit yokluğundan mahkemeyi şey edemiyor. Feshedemiyor. Hikaye erteliyor. Yeniden şahitler bulunmak üzere mahkeme ertelenmiştir. 5 sene bu hoca efendi her iki ayda bir mahkemeye gider, Allah Allah. dosyadan çıkar, amme cüzü, şahit yokluğundan dolayı tekrar mahkeme ecil edilir. Ama hoca gider orada mahkemede bulunur. İşte adın ne, babanın adı, annenin adı orada hesabını verir. Ondan sonra da hikayet erteye ertelenir. Yaz, kış her iki ayda bir gider. Bakarız. Komşu köyün imamı bizim köyün yanından geçer onların yolu. Yine Mesrul Hoca şeye gidiyor. Birmiş merkebe mahkemeye gidiyor. Dönüşte babamın da arkadaşı. Yani şey tanış o yani, İki yakın zaten. Üç kilometre köyler birbirine. Orada 1950 senesinde iktidar değişti. Demokrat Parti umumi af çıkardı. Genel af çıkardı. Mahkeme öyle düştü. Öyle düştü. Düştü kendiliğinden ama altı sene o hocefendi her iki ayda bir mahkemeye gitti, ispatı vücut eleayıp ifadesini verdi, şahir yeni şahitler ualanmak üzere böyle böyle bir devirde işte babam dedi ki muhtarın oğlu da dedi sizinle okursa dedi gelir ben o zaman size okutacağım dedi çünkü dedi bir şikayet olur bir şey olursa ben kendiliğimden yapmadım. Muhtarın ve köy heyetinin izniyle biz bu çocuklara işte Fatiha öğretiyoruz. Namaz surelerini öğretiyoruz. Ben de hafızlığa başladım. Küçük bir mushaf vardı. Hafızların çalıştığı şöyle işte. Şu boy, şu kadar bir şey. Böylece bu Kur'an'ı kimseye göstermeyeceksin ve Kur'an çalıştığını da kimseye söylemeyeceksin. 1950 köyde köyde, köyde, köyde, köyde bu köy. Köyünde. Eğer köye bir Kaymakam yahut işte tahsildar yahut işte baş öğretmen yahut gezici müfettiş falan gelirse ezan Türkçe okunur. Siz onu, onu da ben okurum. O zaman 11-12 yaşındayım. Öyle mi hocamız? Evet. Babam okumak istemez. Hoşuna Aha. gitmiyor canım. O çık ol. şu oku şu ezan ederdi. Tanrı Fahroludur. Ben o zaman çocuk sesiyle zil gibi <gülüyor> bir ses. Ha, eğer ben okuyorsam, ezan Türkçe okunuyorsa köyde hükümet adamlarından biri var demektir. Onlar gidince... Onlar gidince babam gider bekçiye sorar. Haydi git sor bakayım. Kaymakam Bey gitmiş mi falan. Komşu köye gitti. Büyük Burcu'ya gitti. Bu Erol Büyük Burcu'ların köyü. <gülüyor> Komşu köy işte. Bir, orada zaten 8-10 tane Türk köyü var. Bizden sonra Hudut. Hatay'dan bahsediyorum ben. Ha, Ondan sonra... Evet gitti Hoca Efendi. Akşam yatsı namazlarını da babam çıkar ezanı Muhammed olarak Arapça okur. Şimdiki gibi. Böyle. Yani yasak kalkmadan evvel yine de köyde babanız Arapça ezan oran. okuyormuş. İşte böyle. Arasında, yani kaçak gitçe. olarak kaçak. Çünkü eğer kaymakam gelmiş babamın haberi yoksa babam da bilmeden Arapça okuyorsa eğer ezanı Hemen ilk fırçayı muhtar yer zaten. Siz nasıl muhtarsınız, nasıl izir veriyorsunuz bu köyünüzde Arapça ezan okunmasına falan filan diye. Azarı o işitir. Yani babam da şey değildi yani öyle çok e, gerici bir adam değil mi? Türk <gülüyor> musikisi bilir, mevlit okur, şarkı okur gider. Kazada kaymakamların, hükümet adamlarının mevlitlerini okur evlerinde falan. Yani sevilen, çok sosyal bir insan Hatay'da tanınmış biri. Sizin de hocam musiki olan Ben böyleydi yani. Yatkınlığınız işler. babanızdan geliyor herhalde. Evet. Benim ilk hocam evet. bana yol gösteren, dil öğreten, Kur'an öğreten ilk hocam babamdır. İkinci hocamda işte o bahsettiğim Mesrur Efendi ama 50'den sonra. 50'den sonra. 1950 senesinde artık yavaş yavaş ilk ilk icraatı 1950'nin Ramazan ayının ilk cumasındaki Haziran'a geliyordu. Zaten 14 Mayıs'ta seçim oldu. 29 Mayıs'ta 15 gün sonra hükümet teslimi devredildi. Demokrat Parti hükümetinin ilk icraatı ezanı üzerindeki yasağı kaldırmak oldu. Yani artık Türkçe ezan okumak mecburiyeti yok. İsteyen istediği gibi okur yasak varmış zaten Türkçe okunması için. O da hükümet kararıylaymış. Ben de sormuş rahmetli şey olarak demiş kanun varsa meclise sevk edelim, değiştirelim. Aramışlar, aramışlar. Kanun karnı falan yok. Hükümet kararıyla çıkmış. Öylese demiş heyet vekiller toplansın. Biz de hükümet kararıyla aynı şeyi yasağı kaldırıyoruz diye. O o yasağı kaldırdı ilk cuma günü. Minareleri görecektin sen. Büyük bir coşku vardı herhalde. Nasıl canım. bir coşku? Kurbanlar kesilen, adaklar adanan. Biz bu ezanın böyle tekrar eski haliyle okunacağını, ezanı Muhammed'in okunacağını düşünecek miydik? Buna kavuşacak mıydık? günleri görecek miydik diye o yaşlı insanlar ağlayarak, sızlayarak kurbanlar kestiler. Her minarenin dibinde 20 tane kurban. Böyle büyük bir coşku. Millete. O, o bir heyecan. Ondan sonra Ramazan'ın içinde de hac yasağı kaldırıldı. Aynı sene. İsteyen, bu, bu az bilinir hocam. Hac yasağı da mı vardı o zaman? Hac yasağı da vardı. Aa. Yani Çünkü zaten 1930'lara kadar o şeyler savaş tabii, meydanıydı. Tabii. Yani 1900' şeyden sonra. Birinci Dünya Savaşı'nı. Çünkü hacda da savaş oldu. Evvela Haşimilere verdiler işte. Şey şey eee gündeme gelen Fahrettin işte, Paşa müdafaası. Krallardan babası Kral şey, Abdullah. Evet, e, onun, onun büyük dedesi. Şerif Hüseyin. İngilizler e. evvela Hicaz bölgesini onlara verdiler. Sonra onlar dediklerini yapmadığı için şey e, Seyit Seyyid şey Başka Şeyin, bir aile. Paşa'yı şey ettiler, Beyrut'ta hapse attılar. Ondan sonra da bu şeydeki, bu Tay şeyden işte Riyad tarafından bu Suudileri, Vahabileri çağırdılar. Hicaz bölgesini Vahabilere verdiler. Yani orada da şey oldu. Sonra da araya yasak girdi bir de. Yani Türk insanının... İşte ondan sonra ee... ikinci Dünya Savaşı girdi. Zaten yani savaş yıllarında oralarda Mısır'da, Süveyş kanalında Almanlar, İngilizler falan Orta Doğu'da böyle sonradan da şey oldu. Yani şunu demek istiyorum. O yılları şartları başkaydı. Çok başka. Hocam bir harp yorgunluğu var yani, şunu mıydı söyleyeyim, yani O yıllarda bir takım yanlışlar yapıldıysa yahut işte bir takım kalkınma şeyleri şey olduysa yani mazeret olan tarafı var. Yani 15 milyon insan, çoğu çocuk, gazi, yaralı, yaşlı. Bazen gündelik siyasette ha, atlamıyor yani bunlar atlamıyor yani. hocam. Fazla bir şey yapılamaz. Zaten o fazla yapacak bir şey yok. Yani insan gücü yok, eğitilmiş insan gücü hiç yok. İğneci, Ermeni, doktor Rum, tüccar bilmem kim. Yani Türk sen dağda keçi otlatmışım kardeşim. Senin şehirde medeniyetle, bilen teknolojiyle falan bir ilgin olmamış ki işte. Ha, harp ve e, sonra, ülke işte, vatan savunmasından. Ha, köyde e, hasta olur gider. Antakya'da dört tane doktor vardı. Üç tanesi yabancı. Gayrimüslim. Doktor Henry, Doktor Basil. Bir tane Ahmet Muhtar Kusayri vardı. Hatırlıyor musunuz hocam? Tabii hatırlıyorum. Bunlar bizim doktorlarımız. Üç tane eczacı vardı. iki tanesi yine Rum. Yani Süryani, Arap Rum. Bunlar böyle. E zaten genç ve yetişmiş nüfus savaşta. Nüfus. Evvela onları tercih ettiler. Hmm. Ya Senin okumuş adamın yok. Çerçisi Ermeni. Tüccarı Yahudi. Öyle bir, öyle bir ortam. O zaman Cumhuriyet tarihimiz hocam bir başarısızlık hikayesi demek çok artı olur. Başarısızlık hikayesi yani. yok demek. Ee, yani şimdi. yani e, tam ya, tersi aslında bir ya, yavaş kalkırma yavaş efendim, kalkınan. Kalkınma eğitilmiş Hı -hı. insan gücüyle olur. Bir yerde geçer konuşuyorduk yine şey ettim. Dedim ki keşke Atatürk zamanında böyle yetişmiş insan gücümüz olsaydı. Evet. O zamandan başlardı kalkınma. Ama yok kardeşim işte. Yani sadece Çanakkale Harbi'nde bile şey çok önemli. Bir şey işte şey bizim e, Hasan amca şeyde, Ankara'da dedi geldik köyden Ankara'da dedi ortaokulu bitirdik dolaşıyoruz dedi. Haydi şeye gidelim Atatürk çiftliğine girelim dedik dedi. Geziyorlar yani. Gelmişler Ankara'yı görmeye geliyorlar. sana 1934-35 falan o yıllar. Çat diye Atatürk çiftliğe gelmiş. İki arkadaşlık diyor. Çağırmış bunları. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiç paşam geziyoruz, görüyoruz falan. Hemen ver ne demiş? Al bunları falan yerdeki sanat okuluna getir bunları okusun demiş. Bizi diyor apar topar götürdü. Yaver. Müdüre teslim etti. Al bunları okut dedi. Böyle bir ortak kardeşim yani şimdi 13 milyon sakatla, kadınla, halkınla mı olur ya? Yani o iki gence dahi ihtiyaç evet, var o zaman. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar çok es geçiliyor hocam. Efendim? Yani bu şartlar hiç değerlendirilmiyor. Tarih, e şartlar, tarih e, şartlarla konuşuyor. Oysa kardeşim, gerçeklerde kardeşim. bunlar Tısa yani. Tarihten bahsedeceksen şartlar hani şey diyordu ya yani Urfa'da, Urfa'da ortaokul vardı, lise yoktu. 1950 şey pardon 1963 senesinde benim mezuniyet tezim Türkiye'deki eğitim kurumlarıdır. Bize tez yaptırırdı. Hocamız da Osman Pazar'dı hoca. Psikoloji ve eğitim hocamızdı bizim. Eğitim bilgileri. Benim eğitimdeki tezim Türkiye'deki eğitim kurumları. 52 tane lise var. Bunun 20 tanesi yabancı. 1963'te. 1963. <Gülüyor> Benim mezun oldum. Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olduğum, Ha tez duruyor orada. Yani 30 yerden. bilgilerden var alıyorum yani istatistiklerden milli eğitimin kaynaklarını kullanıyorum. Hoca bir bana bu görevi verdi. Dedi ki sen bu eğitim kurumlarını tespit et. İzmir'de lise var, Afyon'da lise var, Denizli'de lise var. Ege'nin diğer vilayetlerinde lise yok. Gelsinler konuşalım. Bu meşhur... Üç tane yerde lise var. Isparta'da yok, Burdur'da yok. Parasız yatılı ee, hepsi olaydan, çoğu paralı evet. parasız yakılı başarılı, yani. başarılı olursa ya kimse zaten okumak istemiyor yani öyle okumak uzun iş ben babam beni okula gönderdiği zaman 1953'ten ya evladım dedi 16-17 yaşına geldin dedi 3 sene sonra askere gideceksin dedi bu yaştan sonra dedi ne yapacaksın dedi böyle uzun uzun tahsillere giriyorsun falan ben dedim Gideceğim. Orta 1'e başladım ben 17 yaşında. Benim arkadaşlarım lisenin 2'ye 3'e gidiyorlardı. Yani bir sene sonra liseyi bitirdiler. 18 yaşında. Geç kaldık. E köyde. Ya okuyacak hiçbir şey yok. Kitap yok. Biz şeyler okudu. O gazetelerden yapılmış kese kağıtları vardı. <gülüyor> köylü gider pirinç alır işte 1 kilo yarım kilo neyse. 2 kilo pirinç alamazdı köylü. Bir kilo, zengini bir kilo alır, fakiri yarım kilo çorba falan yapmak için, hasta olduğu zaman, hastalara işe etmek için. Ayakkabısı yok köylünün. Köyümüzün ağı Faris Ağa'dır, Ağa adı. Ağa çocuğu çünkü, muhtarı. Bekçi gelir, hocaefendi yarın muhtar pazaya gidecek, ayakkabını ver Of. Oh. Kundura yok. Nasıl bir yoksulluk? E işte, işte, işte duyuyorlar, anlatıyorum. Bunları. Köylü ayakkabı eskimesin diye bütün kış çamurda ayak dolaşır. Şehre gideceği zaman ayakkabısını alır koltuğ, koltuğunun altına. Giderken orada çeşmede ayağını yıkar, ayakkabı giyer. Ayakkabı dediğin de ya yemeni ya edik falan filan işte böyle. Altından da su alır zaten o deliktir. O fare yeneği gibi falan. Neyse o fakirliği falan sıtma bir taraftan. Tıbb hastalıklar var. Evet, tıbbi. Veren bir taraftan, uyuz bir taraftan. Üç tane salgın hastalık. Sanatoriumlarda sıra bulunmuyormuş herhalde. Evet, hocam, değil mi evet, o zamanlarda? Evet, i̇şte, faktirlik var. Yani birinci dünya savaşında yaşadık o günleri, gördük. İşte yol yok. Bizim köyde o şeyde yazın o küçük elmalar olur. Güzeldir yani o çok faydalı da bir çeşit olarak elma, beyaz elma. Ekşidir biraz. Elman'ın köyden şehire sandıkla veya çuvalla taşınması daha çok sandığa koyarlar ezilmesin diye. 13 kilometredir bizim köyümüz. Yaya yoluyla. Merkekle giderler. Köye, şehir merkezine mi hocam? Kaza, kaza merkeze, şehir merkezine. O zaman zaten şeye bağlıydı. Antakya. Merkez kazaya bağlıydı. Çok sonra Altınözü diye bir kaza yaptılar. Oraya bağlandı köyümüz. Yakın diye. Kaza daha yakındı. Kaza 4 kilometredir. Kaza değil de yani köy oldu işte. ilçe oldu. Hı hı. O da bir köydü. Yalnız oradan şose geçtiği için orayı şey ettiler. Şimdi, şimdi 100 bin nüfuslu bir şehir oldu orası. O dedim Fetike dedikleri bir köy. Şimdi bir Koca bütün oralar şey olmuş. Böyle bir... Gidersin. Hala şimdi iki, iki kuruş nakliye parası var. Katırcılık yaparlar işte. Beygirlerle, merkeplerle falan o sandık köyün satılacak şeylerini şehre taşırlar. Gider. iki kuruş nakliye parası. Hala gidersin bir buçuk kuruş. Almanın fiyatı. Elli kuruş şey... Yarım kuruş daha vereceksin ki nakliye parasını ödeyesin. Göndermezler, İneklere yedirilirdi. Ya şurada yalovanın şeftalisini İstanbul'a getiremezdi. Teknelere koyacaksın, tekneler şeye getirecek. Haydar Paşaya bilmem oradan hana, oradan zaten yarısı elde şu şey olur ezilir. Yol yok, nakliye ya, yok. Nakliye falan. Şimdi senin buradaki çileğini bilmem ordudaki bilmem fatsadaki çileğini. Şeye gönderiyorsun, İsveç'e gönderiyorsun. Öyle. Peki hocam, 17 Yol yaşında yok imkan yok insan yok. 17 yaşında okumaya tahsil yapmaya karar verme şeyiniz neydi motivasyonunuz? Ya olsun? o bendeki şey okuma ihtiyacı. Babam bile engelledi. Bu yaştan sonra ne okuyacaksın <gülüyor> falan <gülüyor> filan diye. Onda i̇şte dedi burada biraz daha Kur'an kursunda okursun. Kur'an kursu açıldı çünkü hali sonra. Antakya Kur'an kursuna iki sene devam ettim. Hafızlık yaptık orada, talip okudu falan okudu Ve Kur'an kursunda okuyan o kadar yani dünya görüşü o kadar oluyor. Kur'an kursunun verdiği kadar oluyor. Sonra İmam Hatip okulları açıldı Hı -hı. 1952'de. Ben babama dedim. Babam dedi ki ya bu yaştan sonra dedi işte iki sene daha oku burada. Müftülük imtihanına girersin. Benim arkadaşlarım gittiler, müftülük imtihanına girdiler. Birisi vaizlik imtihanlık kazandı, birisi müftülük imtihanı. Benim oradaki şeyim, bilgim onların ikisinden de iyiydi. Ben de gitseydim ben de kazanırdım. Ama ben okuyacağım dedim. Mesela. İmam Hatip Okulu'na gittiniz. İmam sonra. Hatip Okulu'na gittim. Ona da zorla gönderdi işte. Başka bir Zeki <gülüyor> diye bir arkadaş vesile oldu. Bu okullarda yeni açılmıştı hocam yeni ilk açılmış defa. Yeni açılmış ama e, kimsenin okuldan ne öğretiliyor, bu okulun hedefi nedir gayet... Kimse imamlar bile bilmiyor, yani iletişim yok. Sonra zeki geldi, Kur'an kursunda beni gördü. Ya sen de değil, okul diploman var. Evet dedim. Peki dedi, sen burada ne yapacaksın dedi. Niye bizim okula gelmiyorsun dedi. E dedim babam göndermiyor. Niye göndermiyor? Babam dedi ki, bunlar dedi din adam olacaksın diye dindar olsun diye göndersin. Seni dinsiz yapar çıkarlardı. Okullara da kalkın şeyi yok. Çünkü okuyan yani. dine karşı tavır oluyor, alıyor. Halk okumuşa dilsiz gözüyle bakıyor. öyle. Okul İmam Hatip olsa dahi. Olsa dahi. ötekilerden <gülüyor> kıyasla. Tabii İmam Hatip okun. Dedim böyle böyle. Ya olur mu öyle şey dedi. Biz orada tefsir okuyoruz, hadis okuyoruz. Programımızda var. Geçti şimdi daha ilk sınıfta yok ama dedi. Kur'an-ı Kerim var. Türkçe var işte. İslam tarihi var bir şeyler falan filan. Dedim haydi biz Kırıhan'da babam imam o zaman. Haydi dedim bize gidelim pazar günü tatilde. Sen dedim orada okunan dersleri babama anlat. Babama dedi ki ben de oradan memnunum. Ben o biz onun için ben bir sene sonra gittim. Hep ikinci mezunum ben. İmam Hatip okulundan da iyi, İslam Enstitüsü'nden de ilk mezunlardan değilim. <gülüyor> <gülüyor> İkinciyim. Benden önce işte bu tayyarlar Mehmet Ali Sarılar falan var. Tayar Altı Koşular'daki Topaloğlu Hayrettin <gülüyor> Karama. Onlar ilk mezun. Biz onlardan sonraki. Sizi bir sonraki mezunlarsınız. Evet. Ama yine de memnunum. Tabii Allah'a bin şükür. Son hocam Yüksek İslam Enstitüsü. İşte ee, İstanbul Matib Okulu'nda 5 sene okudum. Lise 1'i doğru okudum. 4 seneydi bizde hazırlık şey var. Ortaokul 4 seneydi. Lisede 4 seneydi. 8 seneyle başladık. Sonra liselerden şey kaldı kaldırıldı. 3 sene 3 sınıfa indirildi liseler. 50'den sonra tabii 55-56'larda falan oldu. Bizi de onlara uydurdular. Biz şimdi ortayı 4 sene okuduk, liseyi 3 sene okuduk, son 2 senesini de burada okuduk. Buraya gelmemin sebebi de Kur'an hocam Recep Acar vardı. Allah İstanbul'a değil mi hocam? Ya o emin dedi, burada dedi ne öğreneceksin Allah aşkına dedi işte burada en iyi kural okuyor benim dedi sen benden daha iyi okuyorsun dedi. Git İstanbul'da büyük hocalar var dedi orada daha iyi yetişirsin dedi. İki arkadaş biz hocanın şeyle o da mektup yazdı bize bir iki yere tavsiye mektubu yazdı. Bu Süleyman Kuşçulu vardı şeyde, Kuşçulu, bu İmam Hatip o şeyim ilmi aymanın kurucularından falan. İşte oğlu var Ahmet Bey, Ahmet abi. Onunla ara sıra konuşuyoruz diyorum ki. O dedi benim dedi abim olur dedi tanıyorum dedi. Bu gelen hafız çocuklara sen sahip çık işte ilgilen falan. Bunların kaydedilmesini getir. Mahiriz Hoca da okul müdürü. Geldik müdür muavini dedi ki hayır dedi dışarıdan nakil kabul etmiyoruz dedi. Biz gittik Celal Hoca'ya. Kim buraya sözü geçer? Dediler ki işte bir şey var. Bakırcı Hacı Hakkı var. O Hacı Dindar yani bu ilim yaymaya yardım edenler var. Gittik ha dedi ya benim Celal Hoca ile şeyim yok dedi. Yani ahbaplığım yok dedi. Ama dedi bizim Ahmet abimiz var dedi. Hacı Ahmet ağa o şey. Ak Osman. Boşnak oranın şeyinden zenginlerinden İstanbul'un. İyi bir insandı Allah rahmet eylesin. Ona gittik. O dedi ki cumartesi günleri Hoca Soğan Ağa Camii'nde ihya dersi verir. Gelsinler bu arkadaş dedi. Ben dedi bunlara şey öderim. Hocaya takdim ederiz falan dedi. Biz de daha ikindiye yarım saat var. Okun meyazandan gittik camiye bekliyoruz. Neyse Akı Osman Zade dedi. Ha geldiniz mi çocuklar? Geldik efendim falan. Sonra işte namaz kılındı. Celal Hoca geldi. Celal Hoca da... Her derse başlamadan önce bir aşır okuturmuş, Kur'an okuturmuş. İsmail Karaçam Allah rahmet ezelden ömür versin ona. Yok izzet. Sonra hoca <gülüyor> her zaman onu okuturmuş böyle güzel Kur'an okur o. Bizim yüksek İslam Enstitüsü'nde de o Kur'an hocasıdır. Şimdi e, dedi de hafızlardan birisi Kur'an okusun deyince Hacı Ahmet Efendi şey etti. Efendim dedi misafir hafızlarımız var onlar okusun falan. Bana işaret etti. Ben hayatımın belki en güzel Kehf suresini <gülüyor> orada okudum. Hocanın gözüne girmek için İsmail Karaçam'la da orada tanıştık. Dedi böyle böyle ya çok iyi olur dedi falan. O Gel. yıllardan beri dostluğumuz devam ediyor. Ha, halen, mesai arkadaşım 40 senedir 40 sene. beraber vazife gördük aynı kürsüde o da Kur'an tefsir bölümünde, ben de Kur'an tefsir bölümünde. Her gün beraberdik. Hatta bir gün dedim ki ya biz bizim beraberliğimiz hanımlarımızdan daha çok dedim. <gülüyor> <gülüyor> bütün gün, bütün gece biz beraber oluyoruz falan. Böyle. Kehf suresinin e, bereketiyle. Işte. Mahir Bey yok. sonradan şey oldu, ayrıldı, Gündüz Bey müdür oldu. Yüksek İsa Mesul'u okudum. Mahir Bey harika bir insandı. Mahiriz. Şevk dolu, aç dolu. O zaman emekli olmuş zaten 70 yaşının üstünde ee, yani 1960 senesinde demek ki 55'lerde falan emekli olmuş 55-56'da yaş haddinden demek ki 1990 falan doğumuştu 1890 he. böyle tam darbe atmosferi 55 veya 56 senesinde. sizin İstanbul'a gelişiniz 60 mı 1960 yok, mı yok ben 68 şey 58'de geldim 58'de iki yıl liseye geldim ben. Ben 60 mezunuyum. Tam mezun oldunuz Son hocam. dersimiz 27 Mayıs 1900 cuma gün. Aa Nurettin Topçu'nun 4 saat dersi var bizde cuma. Özellikle Nurettin Topçu cuma gününü derslerinin bizde şey olma 4 saat cuma günü sabahleyin dersi var. Ben de onu soracaktım hocam. Ha. Nurettin Topçu ile tanışıklığınız e, talebe olarak. Talebe tabii. olarak. Tabii tabii. Geldi bizden önce son sınıflarda yine okuttu bizden önceki sınıfı da okuttu bizim sınıfta da son sınıfta İslam psikoloji şey din psikolojisi e, din sosyolojisi ve e, e, bir dersi daha vardı şimdi söyleyin İslam ah ahlakı. İslam sema 4 haftada 4 saat sürettin. 4 dersin ilisi 2 saatti dersleri İslam sosyolojisi yani din sosyolojisi de o tabii İslami açıdan da meseleyi ele alıyordu. Son derse geliyoruz. Heyecanla bir şeyden haberimiz yok. 27 Mayıs'a geldik. ]inde. O zaman Vatan Caddesi inşaat halinde. O Lullu Park'ın oraya geldik. Bir şeyde Fındıkzade'de oturuyoruz. Oradan gelip Akdeniz Caddesi'nden, Fatih'ten Çarşamba'ya gideceğiz. Her sabah. Öyle aşağı yukarı 2-3 kilometre o yolu yürüyerek giderdik. Zaten e, otobüs yok o istikamete. Vatan Caddesi'ne girdik. Baktık orada. Akdeniz Caddesi'nin başı oralar falan. Askerler tutturmuş, Başlarında da bir binbaşı mıydı? Yarbay mıydı? Tabi tam şimdi şu anda. Sabahleyin erken saat daha saat 7.30 falan gibi. Ne o dedi sersem sersem dolaşıyorsunuz dedi. O binbaşı. Dedim efendim okula gidiyoruz. Ne okulu dedi. Bugün okullar kapalı. Duymadınız mı dedi. Şey Silahlı kuvvetler e, duruma el koydu falan filan. Şimdi bir kör kurşunla gideceksiniz. Çabuk evlerimize dönün dedi. Sokağa çıkma yasağı var falan dedi. Biz oradan fıs fıs bu son dersinizin son olduğu dersimiz, gün, 27 dersimiz. Mayıs. Son dersimizden 4 <gülüyor> saat bize bu 27 Mayıs darbesinin 4 saat dersimizi yemişti. Helal etmiyorum arkadaşlar. Evet. <gülüyor> 4 saat dersiniz Nurettin Topçu ile <gülüyor> miydi hocam? Nurettin Topçu ile, 4'ü de Nurettin Topçu 27 Mayıs darbesi yani Nurettin Topçu ile 4 ya saatlik bir dersimizi yedi. Son, Bence de helal etmeseniz olur yani. 27 Mayıs <gülüyor> günü bütün okullar bitiyordu. Yani okullar kapanıyordu. Orta öğretim bitiyordu. Ondan sonra Haziran imtihanları başlayacaktı. Mezuniyet. Son sınıfın son dört dersi. <gülüyor> Nurettin Topçu'yla idi. Hocam Nurettin Hoca e, derste sınıfta nasıldı? Nurettin Hoca nasıldayım Zil çalar, sınıfa girer. Hemen açar, yoklamayı yapar. Hiçbir yabancı kelime kullanmadan Doğrudan doğruya dersi başlatır, zil çalar, son cümleye nokta koyar çıkar. O kadar dersin saatine, dersin hukukuna, talebenin keneffüs hakkına riayet eden bir hocayı hayatta tanımadık. Müthiş bir titizlik. Haddiyen ders dışında bir şey söylemez. Hocanın bütün fikri hayatı o dışarıda verdiği derneklerde, işte milliyetçiler derneğindeki konferansları, sohbetleri falandır. Derste hoca dersten başka hiçbir şey yapmazdım. Ve ders şöyle oturur, şöyle bir gözü çocukları süzer. Bakalım kim dinliyor, kim dinlemiyor falan. Bir gözü de böyle tavanı karşıya, takılı böyle. Her ders uzunca okunmuş bir zammı sure gibidir, namaz gibidir. Onu size söyleyeyim. Sınıfa mabede girer gibi. Evet, girerdim aynen derdim. bana söylediği son hem de hastalığında. Vefatından 3-4 gün önce. 40 sene öğretmenlik yaptım. Mabede nasıl girdimse sınıfa da öyle girdim. Hiç abdestsiz ders yapmamış. Ciddiyetle. Çıt çıkmazdı hoca. Böyle münasebetsiz bir şey olunca da mesela hocanın bir arkadaş vardı. İşte yani yine sosyoloji dersinde. Hoca dedi ki Yerleşik insanlar, çiftçi milletler dedi, düzenin devamını isterler dedi. Böyle ihtilal diyor anarşi değil falan filan istemezler dedi. Çünkü tarlada ekilmiş şekilleri var, bağları var, bahçeleri var falan. O onların o şeyler. Ama dedi denizci ve tüccar kavimler dedi, şey ederler dedi yani. Daha serbest, daha hür şey ederler. İhtilal yaparlar veyahut da şu veya bu bu olur. Daha bu bunu altmış ihtilal olmadan önce söylüyordu. Dedi. Yani daha uysaldırlar, ötekiler daha hareketli ve daha şeydir deyince oradan bizim bir Ahmet Sevinç vardı. Allah rahmet eylesin, o da vefat etti. Hocam dedi, yani dedi sen dedi bizim milletimize aptal mı demek istiyorsun dedi falan. Nurettin Topçu'ya. Nurettin Topçu. Nuretin Topçu <gülüyor> <gülüyor> Sus be <Susma> dedi. <gülüyor> Ağzını açar açmaz hemen ezeyal dedi. <gülüyor> Böyle. hani hiç münasebetin hocalık demek istediği ilmi bir mesele, sosyal bir mesele yani gerçekten yerleşik düzen sahipleri fazla böyle hareketli olamaz. O adamın işinde, gücünde tarlasıyla falan haklı fikri oradadır. Sizin mi hocam ikili diyalogunuz öğrenciyken Ondan lise kardeş, yıllarında? Vallahi hocam şimdi bir gün girdi yine sınıfta. Bizim Ramazan Şaşam vardı. Allah uzun ömür versin ona da hasta zavallı. O Hiç da çok şey. kitaplar haklısı. Ne kadar böyle ilmi kitaplar varsa, müncittir vesaire falan zaten o zaman da şeye çalışıyordu kütüphanelerde. Bu şeyin çalışmalarına yardımcı oluyordu. Eski eski eserler üzerinde. Yığmış böyle kitabı. O en arka sırada oturur. Köşe, onun köşesi. Tek kişi oturur. Sıralar iki kişiliktir. Ama Ramazan tek kişi oturur. Zaten ufak tefek bir şeydir Ramazan böyle. 1.55 falan boyundadır. Oturunca da sadece saçları görünür. Sıranın üstündeki kitaplardan. <gülüyor> <gülüyor> hoca girdi hepimiz ayağa kalktık. Ramazan meşgul tabii duymadı, görmedi hocanın girdiğini. Tam biz otururken Ramazan ayağa kalktık. <gülüyor> <Ramazan. gülüyor> <gülüyor> o zaman hoca dedi Orası dedi, Müftülük Dairesi midir dedi. <gülüyor> <gülüyor> kitapları görünce yiymiş hoca hoca kitapları Ramazan böyle tatlı acı şakaları vardı hocayla işte orası dedi. Beygi hocam sizin ilişkiniz ama e, liseden sonra da mezunuktan sonra, sonra devam hoca etti hocayla vefat kadar devam etti. Devam etti tabii yani biz hocadan sonra esas istifademiz e, dersten sonra oldu hocayla. Evlerine ziyarete giderdik. Bayramlarda, kandillerde, başka vesilelerle. Bir defasında dedi ki, hoca ya dedi siz bize geliyorsunuz, hakkınız geçiyor dedi. Biz de size gelebilir miyiz? Ha tabii hocam şeref verirsiniz, memnun olurum. E, ne zaman gelin? Hocam ne zaman isterseniz gelin. Hayır öyle olmaz. Gün söyle dedi. Dedim hocam her gün ben evdeyim, buyurun ne zaman isterseniz. İşte mesela Salı günü hocanın dersi yok herhalde. Gelsem olur mu dedi. Tabii hocam dedi. Kaçta geleceğim dedi. Hocam ben neyim? Kaçta isterseniz gel. Yok saat söyledi. Peki saat sekiz iyi mi işte? kış günü tabii yatsı bitmiş oluyor. Ben namaza gidiyorum o zaman. Peki dedi. Şimdi mesela hoca iki dakika önce geldi değil mi? O sokakta bir turatlar şöyle bir gider gelir. Saate bakar 8 zile basar. Katiyen ne bir dakika geçer ne iki dakika önce girer. Böyle. Sekiz dediyse sekiz. Daha başka bir şey var. Bizim yurdakula demiş ki ya inşaatta bizim işte para bitti. İnşaat evi söktüler. Eski bir evdi zaten. Ahşap bir evdi. Yıkılmak üzereydi. hoca onu tuttu biraz takviye etmek için yeniden. Yaptı tabii inşaata da para mı dayanır İstanbul'da? Hocanın birikimleri falan işte tamam son günü biraz sıkışmış. Yurdakul'a gitmiş demiş bana biraz para ver demiş işçilere vereceğiz bana. Hocam ne kadar istiyorsun demiş. 800 lira demiş. Hocam yetmezse verip falan demiş benim maaşım o kadar demiş. Yani daha fazla borç edemem. Ay başında vereceğim demiş. Hocam acelesi yok diyor falan. Yani o da şey etmek istiyor. Yani. Hayır çalışıyor. hayır ay başında vereceğim. Maaş aldığım gün vereceğim. O zaman ayın birinde alınırdı maaşlar. Ben unuttum gittim diyor Yıldakul. Tam diyor saat altı ben de diyor şeyi kapadım büroyu. Onun asansörle çıkılır. Bir katta merdivenle çıkılırdı. Çatı katı. Dağ olu şeyi. Üst katında. Yurda kulun şeyi var, bürosu. Baktım dedi, hoca asansörden çıkmış, merdivenden ıh çıkıyor. Hocam hayırdır falan. E, ben borcumu getirdim demiş hoca. Ya hocam acelesi yoktu, yarın getirebilirdim. Yarın yılbaşı, aybaşı değil demiş, bugün Bugün ben sözü verim. bakma titizlik. Demiş. Müteahhit şeyler vardı, muhtemetler vardı o zaman maaş alır getirir bankadan. O gün banka geç şeyi vermiş çeki, o da çakmış almış, saat beş gibi. Hoca da bekliyor okulda, muhtemet gelecek de maaşı alacak, borcunu ödeyecek. İstanbul Lisesi'nde hocaydı o zaman. Aşağıda Sultan Hamamda zaten yani iki üç yüz metrelik bir yer var. Böyle hoca. Dedim böyle hayret. O kadar. Hoca... Ne deliyse sözünün eridir. Yani söz bir Allah bir derler ya. Öyle bir adamdır. Biz Hazreti Ömer'i kitaplardan okuduk. Adaletini, hakhaniyetini vesaire. Hoca hayatında bir Hazreti Ömer gibi yaşamıştır. Kimsenin hakkına girmeden... Kimsenin hakkını yer ne de kendi sözünün veremeye, yapamayacağı işe söz verir. Böyle... Yani dakikayı da yani, zamanı dakikayı, da haktan sayardı. Hiçbir şeyi var. Böyle. Yani onu tanımak lazım. Dergi çıkartma disiplin nasıldı hocam? Evet, hareket lazım dergisine. Işte. Her dersi bir sabah namazı uzunca okurmuş biz. Böyle. Ee, hocam dergi çalışmalarını da tabii katıldınız. Hani Hareket dergisi. O dergi çalışmalarında evet. hoca bazı hallerde hoşgörülüdür ama disiplinden hiç şey hiç yapmazdı. Hiç taviz vermez. Fedakarlık yapmazdı. Mahir Bey de tam aksidir. Ümit dolu, heyecan dolu, hoşgörü dolu falan. İşte onlar tabii şeyi görmüşler. Demiş ya bu demiş biz bu çocukları demiş bir milli sermaye gibi görüyoruz. Sakın demiş böyle 3-5 soruyu bilmediler diye harcamayın çocuklar demiş falan. Bunlar buradan bizim milli sermayemiz. Mahir ve düşüncesi de öyleydi. Çok çok ikmale bırakır. Nereye nasıl çalışacağını da söyler. Şu şu şu konulara çalıştır. Ama bütünlemede hoca hiç kimseyi sınıfta koymaz. Hocam kısa bir ara verelim. Evet. Ondan sonra başka diğer kıymetli isimlerle devam evet, edelim onu, inşallah. Evet. Kısa bir ara veriyoruz. Türkiye Atlası Emin Işık hoca ile devam ediyor. E, hocam Nurettin Hoca'yı konuştuk, Nurettin Topçu'yu. ve Benim çok merak ettiğim, e, hatıratlardan zaman zaman okuduğum e, 60'larda özellikle Türkiye'nin, İstanbul'un kültür, sanat, düşünce atmosferinde çok ciddi bir yer tutan bir mekan var. Marmara Kırahtanesi. Evet. E, Müdavimlerine de Marmaratör deniliyormuş hocam. Evet. E, siz de Marmaratörlerden biriymişsiniz. E, onu soracağım hocam çünkü o çok... Özel bir alan, bir daha Türkiye öyle bir alana kolay kolay sahip olamadı bildiğin Şimdi kadarıyla. Şimdi orası tabii bir üniversite muhiti. Hukuk fakültesi, İktisat fakültesi, hatta tıbbiye'nin, botaniğin vesaire, fen fakültesinin birçok bölümleri. Hepsi orada. Şimdi bir kısmı şeye taşındı tabii biliyorsunuz. E, Halkalıya taşındı, şeye, avcılara taşındı. Evet, ben de oradan mezunum hocam. İşte oradan. <gülüyor> fen fakültesinin bir şeyleri. Orası üniversite profesörler. İşte orada Beyazıt Camii var. Sahaflar var. Gündüz sahaflar, gece Marmara. Gündüz çınar altı. O sahafların önündeki Beyazıt Camii'nin sol tarafındaki orası. Hı hı. Tabii yazın, kışın şey olmaz. Açık havada oturulmaz. Kışın uzun kış gecelerinde tabii Marmara'nın müdavimleri var. Bir kısmı eski şeyden geliyor Acem'in kahvesinden kalan gelen devreden bir adet bir gelenek var. Şimdi bu Marmara Kıraathanesi'nin bir defa birinci özelliği çok geniş bir alan olması. Aşağı yukarı yarım dönümünden biraz fazla beş altı yüz metre karelik bir yer. Hmm. O işte Marmara Sina, 400 şey. 500 kişi alır yani. 400 500 insanı tabii, bir tabii, arada tabii. barındıracak şimdi bir Şimdi orada sağcısı, solcusu, ondan sonra bilardo oynayanı, tavlacısı, damacısı, ne kadar kağıt oyunu varsa şimdi onlar da var. <gülüyor> i̇çine girdiği zaman böyle ilk kısım kültür faaliyetle konferanslar, sohbet yeri. 4 tane masa var orada. Sol tarafta kapıdan girersek Zaten sağda ileride kahve ocağı var. Sol tarafta da dört tane kahve var. Şey masa var. Birinci masada İsmail Sahip Hoca, Adli Tıp Kurulu Başkanı, Nuri Karagöklü. İşte orada birkaç şey var i̇şte eski şeylerden, muhasebe müdürlerinden, maliyecilerden falan. Dört beş kişilik orada bir yaşlılar grubu var. Onlar orada sadece işte şey konuşurlar. Ee, ekonomi konuşulur orada. Türkiye'nin ekonomik <gülüyor> durumu. Bir, bir Onun bir yanındaki masa, Muzaffer Hoca'nın masası. Orada İslam tarihi, din, tarikat, tasavvuf falan filan onlar konuşuyor. Muzaffer konuşulur. Hoca hocam? Muzaffer Kitapçı Muzaffer Ozak. Ee, e, şey, Sahaflar Şeyhi, Muzaffer Efendi. Sahaflar efendim. Çarşısı'nın şeyhi yahut da işte sonra Nurettin Tekkesi şeyhi oldu. Tabii o zaman Fahrettin Efendi daha hayattaydı. O onun yardımcısı gibiydi. Yani ikinci Neyse. derecedeydi. Hür ve serbest konuşuldu. Muzaffer Hoca çok enteresan, çok güzel bir adamdı. Çok kültürlü. Orta oyunundan tut. Onunla da bir e, dostluğunuz, bir tanıştığınız. E, Dümbüllü'nün arkadaşı, Naşit'in arkadaşı, ne kadar tiyatrocı varsa e, şeyin <gülüyor> Allah'ım şto i̇şte o Dayıroğlu'nu oynamıştı o şey. Zobu, Zobu. Ne Zobuydu? <gülüyor> i̇şte o demiş zaten. Bir röportaj yapmışlar onunla. Demiş ki benimle herkes röportaj yapar ama ansiklopediler Z'ye kadar gelemez Türkiye'de demiş böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey, Muzaffer Efendi... E hepsi onun yakın arkadaşı. Kitap vesilesiyle. Profesörler arkadaşı. Aha. Din adamları, hocalar, Ömer Nasuhi Efendi, İstanbul Müftüsü, Bekir Haki Efendi istedikleri, aradıkları kitap. Ona sorarlar, ya Muzaffer şöyle şöyle bir kitap vardı bize bulabilir misin? Bu öyle yani çok iyi de sahaftı. Şöyle söyleyeyim yani. Kimin ve hangi o, kitabı aradığını bilen. Elin ehline karşı çok saygısı vardı ve çok yardımcı olurdu. Mesela gidersin. Ha sen geldin hoş geldin Nuri Aydın. Bak sana orada bir kitap ayırır. Hangi kitap kime lazım o bilirdi yani. Sen söylemesen bile o alır bekletir. O adama verir. Şimdi gittim bir gün. Hadi de orada dedi bak dedi Emim efendiye dedi ayırdığımız bir kitap vardı dedi falan. Baktım Muhiddin Arabi'nin risaleleri. Aşağı yukarı 40 küsür risale. iki cilt halinde ciltlenmiş tek kitap yapılmış. resail İbnül Arabi diye. Ta şeyde başımış. Kalküte'de falan. Bu kitabı aradığınızı söylemiş miydiniz? Sormam Hayır. Söylememiştim sana. ama o, o kitabın benim okumamı istiyor. Yahut bana lazım olacağını biliyor. Çünkü ben oradan i̇hya ölümü din falan almıştım. Gazali'nin takımlarını falan. O vermişti. Sonra gittim. Dedi ki tamam. Bunu dedi şey Emin Bey'e ee, Dedim hocam şu anda şey yok dedi. Olduğu zaman verirsin dedi falan. Aldım kitabı götürdüm. İçinde baktım. Böyle bir, bir kağıt şunun gibi. Fiyat 150 lira. O zaman da altın 75-80 lira yani. iki altın. Düşünebiliyorum. Şimdi ben de dedim 150 lirayı hazırladım. Parayı vermeye gidiyorum. Hocam dedim ben sizden kitap almıştım. Ee, borcum var size dedim. Ver 50 lira dedi. Ama dedim hocam şeyin içinde 150 lira yazıyor fiyat. Sen boş ver dedi. 50 lira ver. Ben 150 lira veriyorum. Gördüm çünkü kitabın içinde okurken araya bir yere böyle bir sayfaya yazmış. Yani belli olsun ki ne kaçan satılır falan. 50 lira aldı. Ben de çıkarıp defterde benim borcumu, defter defter falan da tutmazdım. Tutmaz. Ben zannettim ki hani bana yapıyor bunu. Sonra baktım ki bütün o Kur'an kursu talebelerine, üniversite talebelerine falan. Hepsini öyle. Al götür sonra verirsin diyor. Çocuk geliyor, borcu ödeyecek. Hocam senden şu kitabı almıştık ne vereceğiz? De ver 10 liradır falan, 15 liradır yani böyle. Herkese öyle yapıyor işte gerçek. Sahaf budur işte böyle. Senin haberin olmadan sana kitap hazırlıyor, veriyor. Olduğu zaman getir ver diyor. Ondan da fiyatının da üçte birini alıyor adamına göre. Tabii o kitabı zengin biri salsa herhalde 300 lira, 500 liraya satar yine. İşte sahaf böyle. Yani adama göre fiyat. Kitaba Fahret, göre değil. Fahrettin Efendi'yi de görmüş müydün sen? Çok tabii beraber olur. çok o da başka bir insan. Allah rahmet eylesin hanımlar. Onlar bu din hayatının acısını çeken, ıstırabını çeken, yokluğunu çeken. Sahne işte. hani dedim ya. Bunlar bize İslam'ın sermayesidir Mahir Bey. Bunları böyle üçte üç, soruyu bilmediler diye harcamayın bu çocukları falan diye. Onlar bunu biliyorlar yani bir okumuş adam. Bir Kur'an okuyan hafız, böyle genç bir çocuk, gördükleri zaman dünyalar onların oluyordu. Dünyalar. Biz bugünleri de görecek miydik böyle gençler? Mesela Ayhan Songar benim, çok yakın dostumdu. 1946 senesi. Babam diyor, şeyde, Kastamonu'da jandarma komutanı, Nazmi Bey amca. Fahrettin Paşa'nın Medine'de yaverlerindendir. Nazmi Songar, sonradan tabi Songar soyadını alıyorlar falan. Görüşürdük yani her pazar, hadi babama mi derdi, giderdik. O ben, bize Medine hatıralarını falan anlatırdı. Neler ya, anlatırdı hocam? Aklınızda efendim, kalan e, özel Mesela şey şöyle söylerdi Ben peygamberin türbesinde işte iki sene müdafaa yaptım peygamberin. O müdafaada bulundum. Benim ona hizmetim var. Allah beni cennetine koyar dedi. <gülüyor> da ya bundan büyük şeref olur mu hocam? Evet yani. yani şimdi yani böyle bir insan şeye giderken oranın maaş şeylerini götüren İstanbul'dan trenle Medine'ye giden oranın ihtiyaçlarını yani levazım ve maaşlarını taşıyan adam. Her iki üç ayda bir gidip geliyor. Tabi son gidişinde orada kalmış. Zaten tren yolları tahrip edilmiş, Aynen. geriye dönüş yok. Kuşatma altında. Kuşatma ha, altında, olarak. iki sene kuşatma altında. Ha, o birçok şey söyledi tabii o zaman. Ha, şeyi söyleyeyim, jandarma diyor komutanı, 1956 senesi, 46 senesi. Demokrat Parti yeni kurulmuş, seçime hazırlanıyor. Kışın sömestri tatilinde diyor şey geldi, dayım bize, dayısı da avukat İstanbul'da. Yani Peyman Hanım'ın şeyi, kardeşi. İşte diyor, oturuyoruz evde diyor. Ocağın başında, da. Cuma salası verilmeye başladı. Haydi Ayhan beni camiye götür. Sen de abdest al, camiye gideceğiz dedi. Lise talebesiyim diyor, lise 2. Orada. Ben de diyor, abdest aldım. O dayım diyor o camileri falan bilmiyor. Nasrullah Camisi'ne gittik diyor. 1946. İki saf cemaat vardı diyor. Koca camide. Pastamonu'nun en büyük çarşı camisidir. Yani Nasrullah meşhur Cami. Camisi. Evet falan. meşhur. İki saf hepsi diyor yaşı 70'in üstünde. Bir tek genç ben varım diyor. Herkes dönüp dönüp bana bakıyor. Diyor. O yaşlı yaşlı amcalar. Dönüp dönüp bana bakıyor. Neyse cuma namazını kıldık. Ayakkabıları giydik, dışarı çıktık. Etrafımızı çevirdiler diyor. Dayıma hoş geldin diyorlar. Bana yaşlı yaşlı adamlar elimi öpüyor. Allah sizin gibilerin adedini çoğalsın. Yavrum emsalinizi çoğaylesin falan gibi. Dua ediyorlar diyor. Neyse diyor biz eve geldik. Bir hafta geçmedi diyor. Babama Ankara'dan çifte şeyli, aylı, gizli, zarflı, Mektup göndermişler. Oğlunun cuma namazına gittiği tespit edilmiştir. Senin ilerideki terfiğ ve geleceğin için hayırlı olmaz. Onu böyle bir şeylere şey etmez Yani camiye gönderme falan. Uyarı almış yani. Evet. Bir daha. Buyur. E, Bu Mar Ayhan Bey hatırası. Ayhan, Ayhan Songar'ın. E, <gülüyor> Marmara'ya dönersek hocam. Şimdi Marmara tabii 1910. Diğer masa. E, evet. Muzaffer Efendi'nin olduğu masa olduğu var. Olduğu yer. <gülüyor> Onun yanında da e, Ziya Nur'un masası var. Orada da sadece Osmanlı tarihi konuşulur. <gülüyor> Ondan sonra Belideki masada da edebiyat konuşulur. Hacı Tahiroğlu. Ta Gemlik'te hükümet tabibidir. Her cumartesi günü, öğleden sonra hemen, zaten öğleden sonra tatildir cumartesi günleri. Vapura biner, sekiz buçuk, dokuz gibi mutlaka Marmara'da olur. O gece İstanbul'a yatar, ertesi günü gider. Cumartesi'yi pazara bağlayan geceler Hacı Tahiroğlu'nun edebiyat sohbetleri, divan edebiyatı. Şimdi bir gün şey, böyle geç kaldık tabii. <gülüyor> Muzaffer hoca da saat 11'e doğru gelir. 12'de kahve kapanıyor zaten. O işte gider evde namazını kılar, yemeğini yer, biraz da uyur, istirahat <gülüyor> eder. Hoca 10.30, 11 gibi hatta bazen telefon ederiz. Hocam bu akşam gelecek misin? Aha birazdan geleceğim çıkıyorum falan dese bekleriz. Yok bu akşam gelmeyeceğim, gelemiyorum derse herkes evine gider. Yok, hoca beklenir böyle. Zaten kahvedeki uzak yere gideceklerin çoğu boşalmıştır. Yani esas hocayı bekleyenler var. Bu işin tiryakileri kalmıştır. Bunlar <gülüyor> birinci sınıf marmaratördür. Erol Güngör, Erol Güngör. Mehmet Genç, hı hı. Niyazi, Mehmet Niyazi. Mehmet tabii, Niyazi hatta bunun romanını da yazdı. Ee, tabii marmaratör ha. zaten Niyazi falan. Bunlar beklerler. Sonra... Hoca gelince, hocanın masasının etrafında şöyle bir 15 kişi kadar toplanırız. Bekçi gelir, kahve kapanmıştır falan. Çekerler perdeyi. Gerekirse aşağıda yümlü pastanesi var. Oraya ineriz. Devam eder orada. orada. Sohbet orada 3'e kadar, 2,5-3 bazen sabaha kadar. O kısa yaz gecelerinde sabaha kadardır. Haydi çocuklar, abdest alır da. Sofular Camisi'ne gidilir orada. Böyle. Ondan sonra da orada Sofrular Camisi'nin önünde şey var, kahve var. Simitti işte açmaydı falan, çay falan orada bir kahvaltımsı bir şey yapılır. Ondan sonra çoğu evine gitmeden işine gider. Biz de çok gece oradan binip Fakülteye gittiğimi biliyorum yani. Bağlarbaşı. Aslında esas fakülte de orasıymış galiba <gülüyor> hocam. Neresi? <gülüyor> yani Marmara Kıraat Tanesi kendisi bir fakülteymiş. E kendisi neredeyse. bir fakülte. Şöyle söyleyeyim yani fakülteden daha fazla. Çünkü orada şey yani İngiltere'nin o şeyi var ya meşhur o şey Hyde Park. I. Hyde Park'ı evet. Marmara Kıraat Hyde Park. Orada sol kuruculuk konuşulur, ekonomi konuşulur. Soldan yani, kimler gelirdi hocam? Efendim? Soldan kimler gelirdi? Soldan bir sürü adam gelirdi. Hatta casuslar gelirdi. Ajanlar gelirdi. <gülüyor> Mesela bir adam vardı böyle şeyle Mısırlı. Derlerdi ki bu Nasır'ın adamı. Casusu falan. Yani Türkçe konuşuyor ama Mısırlı falan. Soy böyle şeydi. Ama yaşlı adamlar Mekki Bey falan gelirdi oraya. İşte o Almanya'ya gönderen falan tavsiye eden adamlar böyle çok… Sezai Bey, Sezai Karakoç o, o gelirdi. Sezai Karakoç fazla konuşmaz. Oturur yazar, köşeden alır alır. Bir şeyler yazıyordur falan. Sezai başka türlü bir adam. Çok içine kapalı ve kendi içinden konuşan, kendi kendine düşünen. Böyle enteresan böyle… Ama mesela bir avukat Osman Bey var. Birçok var mesela. Zaptiya Ahmet var buralar. Gümür gümür gümür adamlar. Şeyler böyle. Hatay... <gülüyor> Nihal geliyor muydu hocam? Hayır. Mihalatsız bey gelmez. Ha şöyle öyle bir Mihalatsız şey. bey yanlış, yanlış. Üç, iki üç tane yanlış yazmışlar oraya. Hmm. Nurettin Topçu'yu da Marmara tör gibi göstermişler. Hoca kat Marmara şeyine gelmez. O milliyetçiler derneğine gelir gündüzdür. Hoca dışarıya işte akrabalarının ziyaretinden başka hiç bir yere gitmezdi. Böyle şey yok. Yanlış var. Necip Fazıl da gelmezdi. Ee, onu da onu da, yazmış. onu da onu yazmış yazmış, yani. yazmışlar. Onu da yanlış almışlar. Üç kişiyi yanlış almışlar. Fetha abi çok nadir gelirdi. Zaten Fetha abi o sıralarda Almanya'daydı. Yani o bizim o 1961-65 yılları arası, 64 yılları arası hep şeydi. Almanya'daydı. 3-4 sene Almanya'da kaldı. Daha önce gelirmiş. Yani gençliğinde. Fethi ile ilk ne zaman tanıştınız hocam? Fethi Gemuhluoğlu'nu ilk defa 1958 senesinin Ekim sonunda veya Kasım ayında tanıdık. Şey vardı, İrfan abi vardı. Matbaası vardı. Topal İrfan abi. Bir ayağa kesipti. Bastonda yürürdü. O hemen... Cağaloğlu'nda şey o Hürriyet Gazetesi'nin arkasındaki. Şimdi yok tabi Hürriyet Gazetesi eski, eski Babali dedikleri. Babali'ye giden yani Nur Osmaniye Camisi'nin o Cağaloğlu'na giden caddesi var ya. Ha -ha. O cadden ortalarında sağda bir yerde onun bir küçük şeyi vardı matbaası vardı. Şimdi bak Feth diyorsun. Feth abi bir gün tabi acele evden çıkarken çeketi değiştirdiği için cüzdanı evde unutmuş. Taksiye demiş ki beni falan yere götür. Cahal ona geliyor işte. Gelmiş. Ulan, taksiye şey verecek, para verecek. Cüzdan ha evde kaldı. Bir dakika demiş taksiye. Koşmuş içeriye. İrfan bana onlara verdin. O zaman işte 7-8 lira yazar. <gülüyor> Nişan taşıt şey taksiy. Almış lirayı. Götürmüş taksiye vermiş ücreti. Ertesi sabah daha günde olmadım Feth elinde 10 lira, İrfan'ın matbaasının önünde nöbette. İrfan Bey de Küçük yalıda oturur, trenle gelir o, 9'a doğru gelir. Feth 8'de orada. Gelmiş İrfan bakmış Feth abi, kapı. Feth abi ne var demiş hayırdır. Ya demiş dün senden borcu aldım diye. demiş 10 lira, onu getirdim falan. Ya Fethi abi acelesi mi vardı? dedi istediğin zaman. Ya demiş al şunu Allah aşkına akşam beni uyudan. Fethi abi dedi ki ben bir Allah'tan korkarım bir de borçtan korkarım. <gülüyor> Böyle bir adam o da öyle. Mesela gidersin ikram eder. Yiyin helaldir. Bu eve haram lokma girmemiştir falan. Türkiye'nin muhtarı Efendim? derdi Dedi mi ki yani sen? Türkiye'nin muhtarıyım ben. Muhtarıyım ben dedi seni. <gülüyor> Bir gün işte beni. Sık sık telefon eder zaten. Görmek istediğini arar bulurum. Evdeyim telefon ediyor. Niye bana gelmiyorsun? Fatih abi sen meşgulsün, rahatsız etmek istemem. Senden rahatsız olan seni çağırır mı? Yarın bekliyorum gel bana falan. Gidersin. Hadi bana bir Kur'an okudur. Ona bir aşır okursun. Teşekkür eder. Bir gün dedi ki: "Niye sen bize dedi burs için müracaat etmedin?" dedi. Bak dedi asistanlık yapıyorsun bir sürü masrafım oluyor falan filan dedim. Abi biz işte de biraz mevlid falan da okuyoruz. Allah dedim gönderiyorum. Bizde daha fakirleri var dedim. Sen o ihtiyacı olan arkadaşlara ver. Biz idare ediyoruz dedim. Biz fukaraperver perver cemiyeti miyiz dedi? Topkapı fukaraperver Perver Cemiyeti. Biz fakire burs vermiyoruz. Dedi. Biz adam olacağı burs veriyoruz. Dedi. Yarın dilekçeyi yaz getir. Benim de zaten son altayım, ayım asistanlık bitiyor. Sana burs vereceğim. Dedi. Ben de söz verdiğim için yemin ettirdi çünkü. Yarın bana geleceksin değil mi dedi. Tamam abi geliyorum dedim. Zaten gelmezsen kıyamet kopar yani. Sana. Kim bilir kaç genç Fethi Bey'in burslarıyla okudu hocam. E aşağı yukarı bine yakındır. Bine yakındır. Bine yakındır. Çünkü her sene 2-300 kişiye burs veriyorlardı. Mezun olanlarla beraber bin kişiyi geçmiştir. Öyle zannediyorum. Belki birisi bunun takip etse o bin kişinin e, e var kayıtlarda var canım. Vardır. Yani ne kadar önemli Türkiye için ne kadar hayırlı işler yapan insanlar oldukları da anlaşılır. Neyse yani. gittim ha geldin mi dedi falan dedi. çekmeceyi çekti. Benim adıma kendisi yazmış cilek. Çekiyor. Ben cilek şey yazmayacağımı hesap etmiş o. <gülüyor> İmzala bakmış şurayı dedi. İmzaladım. Ha, onu konuşurken meydandayız. Gel dedi beraber ben dedi şeye gidiyorum merkeze gidiyorum merkezde onları şey danda Aydın Beylerin şeyi vardı. Aydın Bolakların şeyde bu bankalar caddesindeki bir kanda esas yerleri vardı. Aydın Bey çağırdı da bir mesele görüşeceğiz. Haydi gel oraya kadar taksiyle beraber gidelim dedi. Bindik. İşte tam indik. Dedi ki biz fukara perver, topkapı fukara perver cemiyeti değiliz dedi. Biz fakire burs vermiyoruz dedi. Adam olacağı burs vermiyoruz dedi falan. Şu dedi adam fakir mi dedi. Orada Keslan satan birisi var. Soğuk ama hafif de yağmur. Karla karışık yağmur yağıyor böyle. Afif hafif almış ama. Her halde fakir dedim. Yani bu soğukta fakir olmasa adam orada kestane satmaya uğraşır mı dedi. E şimdi ben buna burs mu vereyim dedi. <gülüyor> Ondan sonra gittik işte geldik şey ettik. Son 6 ay bana epeyce burs verdim. Size de o meşhur sorusunu sordu mu hocam? <gülüyor> Hayır. Gençlere sordu. O başkalarına soruyor onu. Sünnet oldun mu diye sorar. <gülüyor> Hiç arkadaşlar. aşık oldun mu der. Evet. Bunu... Mesela en büyük soru sen hiç aşık oldun mu falan. Bir gün yine oradayız. Hukuk fakültesinde okuyan şey, pazarlı bir kız geldi. Ufak tefek öyle kendi halini belli fakir. Zavallı bir çocuk. Geldi şeyden Tarık Zafer Tuna'ya göndermiş. demiş benden selam söyle. Fethi sana bu versin. Ben de oturuyorum. Kız çıktı geldi. Derdini anlattı. Sen hiç aşık oldun mu dedi ona kıza. Efendim dedi ben çalışıyorum dedi aşık olmaya vaktim olmadı dedi. Nerede çalışıyorsun dedi. Postanede mektup tasnif ediyorlar işte. İzmir, Maraş bilmem ne falan o postanede tasnif eden. Geceleri çalışıyorum bu sene son sınıftayım dedi. Ders çalışamıyorum dedi. Sınıfta kalacağım korkuyorum dedi. Hocaya söyledim dedi. Sen git Fethi sana burs versin. E şeyden o postanedeki o gece ücretli çalışıyor. Resmi memur da değil yani. Öyle. İşte iki saat, üç saat orada gidip gece mektup tasdif ediyorlar. Gündüz atılan mektupları. Ondan sonra daha başka şeyler sordu. Kız böyle başladı ağlamaya. Tamam yavrum dedi. Tanışacağız dedi falan. Sen dedi yarın dedi okuldan şey dedi bir belge getir şey orada talep olduğuna dair yani hukuk fakültesinde. Ben senin bursunu vereceğim dedi falan. Dedi. Şey enteresan yani Fetha abi anlatmakla bitirilmez. şöyle Daha hocam anlatılmakla ha, bitmeyecek. Ben, ben dedi şey Hı. hocam dedim. Bir gün oturuyoruz Abdullah abi geldi Abdullah kuçur. O şey var ya, <gülüyor> Şamil Gucur'un babası. Tanıyor musun bilmem. O gazeteci şey işte bu röportaj falan yapar. O da basınla ilgili. Şamil'in babası. Abdullah abi de çok zeki. Ve bütün Türkiye'nin meseleleriyle birebir ilgili ilgili yani meraklı. Sorar, öğrenir falan eder böyle. Feth, Feth abiye geliyor ziyarete. Ben de oradayım. Bu Abdullah'ı tanıyor musun dedi ben de tanıyorum dedi falan nasıl bilirsin dedi dedim iyi biliyorum yani falan bana bak dedi bana Türkiye'de başvekil olacak adam dedi bu Abdullah'la 15 günde bir görüşecek dedi bundan fikir alacak dedi <gülüyor> ben de dayanamadım tabii. ''Peki abi dedim seninle kaç günde bir görüşecektin gün aşırı görüşüyor her hafta dedi. <gülüyor> Benimle her hafta görüşmesi lazım dedi. <gülüyor> hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Daha ederim. Konuşacak çok o kadar sağ çok sağ şey var mi? ki hiç bit, bitsin de istemedim ama evet. çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. İşte eskileri aldık. Çok çok iyi oldu hocam. Çok Allah'tan rahmet diliyoruz. Ben yani gene yani rahmet olsun. Bugünkü sana. şehitlerimize de, dünkü şehitlerimize de ta Bedir'den, Çanakkale'den, Kosova'dan, Sakarya'dan, Dobroplar'dan, Kore'den, Kıbrıs'tan ne kadar şehidimiz varsa Allah onlara gani gani rahmet, rahmet eylesin. Bugün rahmet. biz burada konuşuyorsak onların sayesinde. Onların sayesinde'dir. O bu ezanlar okunuyorsa onların sayesinde'dir. Bu vatan hala ayaktaysa, okullar açık, sayesinde. camiler açık tutuluyorsa onların sayesinde'dir. Hani bastığın yerleri toprak diyerek geçme tamı diyor ya Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Allah şehitlerimize Bu milletin bereketi de şehididir. Allah yoluna uğruna verdiği şehitlerdir. Sen Allah'a kendini verirsen Allah da sana istediklerini verir. Bu iş böyledir. Bizi Allah koruyor. Her şeyden önce bu milleti Allah koruyor. Peygamber koruyor. O şehitlerin ruhları, evliyanın ruhları hepsi bizi koruyor. Şu Biz anda... gücümüzün üstünde on kat daha manevi bir güçle korunuyoruz. Ama onlara layık olmakta da vazifemiz. Ol. Onu da söyleyeyim. Allah hepsinden razı olsun. Şu çok anda görev ediyorum. yapan Mehmetçi'nin de Allah yardımcısı olsun. Ee, çok teşekkürler ben hocam. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Haftaya inşallah aynı yerde aynı saatteyiz. Görüşmek üzere.